Sular ve Kısımları Abdest Bölümü Hayız ve Nifas Hayız, kadın buluğa erince rahminden gelen ve malum vakte kadar devam eden kanamadır. Hayız kanının başlaması Hayız görmenin mümkün olduğu zamanda siyah, renkli, koyu ve pis kokulu ilk kanın çıkmasıyla anlaşılır. Rengi, siyah, kırmızı, sarı ve bulanık renklerde olabilir. Fatıma binti Ebu Hübeyş İstaze özür kanı gelen olmuştum. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana şöyle buyurdu. Kan, hayız kanı olursa siyahtır, tanınır. Böyle durumlarda namazı bırak. Başka kan olursa abdest al. Çünkü o damardan gelen kandır buyurmuştur. Bu hadis, hayız kanının diğer kanlardan ayırt edilmesinde kanın sıfatını itibar edebileceğini gösteriyor. Hayız kanı ile istihaze özül kanının karıştığı durumlarda kan siyah ise hayız kanı, değilse istihaze kanıdır. Hayız kanının kesilmesi, hayzın bitmesidir. Bunun anlaşılması ise şu yollarla olur. Kuruluk, rahime konan hayız bezinin kuru çıkmasıdır. Beyaz kire, kireç gibi lekesizlik. Hayzın kesilmesi ile birlikte rahimden çıkan beyaz sudur. Mercane Mevla Ayşe Ayşe'nin e, azatlısı Ümmü Akami anlatıyor. Kadınlar Ayşe'ye içerisinde pamuk bulunan bez veya kap gönderirlerdi. Bu pamuklar hayız kanalıyla sarı lekeler taş, taşırdı. Bu safada namaz kılınıp kılınmayacağını sorarlardı. Hz. Ayşe beyaz akıntıyı görünceye kadar acele etmeyin diye cevap verirdi. Beyaz akıntıdan ise temizliği kastederdi. Hayızdan temizlendikten sonra görülen sarılık ve bulanıklık. Sarı renk ve siyaha çalan bulanık renkteki akıntılar ancak mutat günlerinde hayız sayılır. Hayız dönemi dışında böyle bir akıntı gelirse o hayız değildir. Ümmü Atiye anlatıyor. Hayız müddetimiz dolup temizlik dönemi başladıktan sonra görülen bulanık ve sarı akıntıyı ciddiye almazdık. Kadının ay hali, yaşı. Çoğunlukla kadının ay hali olduğu askeri bir yaşı olur ve 50 yaşına kadar devam eder. Allah Celle Celaluhu'yu şöyle buyurmaktadır. Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla asla ay hali olmamışların iddetleri hakkında şüphe edersiniz. Talak suresi Burada ay hali olmayan kadınlardan kasıt 50 yaşına gelmiş olanlardır. Ay hali olmamışlardan kasıt ise dokuz yaşına gelmemiş olanlardır. Hayzın en kısa ve en uzun süresi. Hayız süresinin en azı veya en çoğu olarak naslarda bir sınırlanma gelmemiştir. Bunun ölçüsü kadınların kendi adetleridir. Tabinin alimlerinden ata Radyallahu Anh'u dedi ki, hayızın en azı bir günde en çoğu on beş gündür. Şafii ve Ahmet gibi alimler bu görüşe tabi olmuşlardır. Ancak bu konuda ne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemden ne de sahabelerden bir delil varit olmamıştır. Kadın hamile olduğunu ve hayız olduğunu kocasından gizleyemez. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, Rahimlerinden Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Bakara Suresi 2-228 Taberi, sahih isnat ile zuhrinin şöyle dediğini nakleder. Bize ulaştı ki bu ayette rahimlerinde Allah'ın yarattığı ile kastedilen hamilelik ve hayızdır. Bunları gizlemeleri caiz değildir. Zira iddetin bitip bitmediğini böyle tespit edebilirler. Kanamasın normal adet süresinden daha fazla devam eden kadının yapması gerekenler. Şayet hayız kanı ile diğer kanları ayırt edebiliyorsa bakar. Eğer rengi, kokusu ve vasfı hayız kanı gibiyse, Normal hayız günlerinde olduğu gibi namaz, oruç ve cinsel ilişkiden uzak durur Zira hayız gününün sınırı hakkında delil varit olmamıştır Eğer kanaması hayız kanından farklı ise gusül abdest alır ve namaz kılar Mütemir babasından naklediyor İbn-i Sirin'e temizlendikten 5 gün sonra kan gören kadınını sordum Dedi ki kadınlar bunu daha iyi bilirler Hayız kanı ile diğer kanları ayırt edemiyorsa bu durumdaki kadınlar temizleninceye kadar namaz, oruç ve cinsel ilişkiden uzak dururlar. Çünkü hayızın en fazla süresi hakkında sınır yoktur. Normal hayız günlerinde kanama 2 gün olup 3. gün kesiliyor, 4. günü tekrar başlıyor ve bu şekilde devam ediyorsa bilinen hayız günlerinde kanamanın kesilmesi de hayızdan sayılır. Burada temizlik alametinin görülüp görülmediğine dikkat edilir. Bu alamet kireç gibi lekesizlik halidir. Ay hali olan kadın ile ilgili hükümler 1. Kadın ay hali iken onunla fercolu yoluyla ilişkiye girmek haramdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu sana ay halinden sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Onun için ay halindeyken kadınlardan ayrı durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın iyice temizlendiler mi o zaman Allah'ın sizi emrettiği yerden onlara varın. Gerçekten Allah çokça tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Bakara suresi de buyurmaktadır. Bu haramlık hali kadının ay halinden kesilip bundan dolayı gusletmesine kadar devam eder. Çünkü Allah Celle Celalühu temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice de temizlendiler mi o zaman Allah'ın sizi emrettiği yerden Onlara varın diye buyurmaktadır. Ay hali olan kadının kocası fercinden cima etmesi dışında hanımından her şekilde istifade etmesi mübahtır. Çünkü Resulullah Vesselam cima dışında normalde size helal olan her şeyi yapabilirsiniz diye buyurmuştur. 2. Ay hali olan kadın ay hali olduğu süre içerisinde oruç tutamaz, namaz kılamaz. Bu haldeyken bunları yapması haramdır. Bu haldeyken bu ibadetlerin işlenmesi sahih değildir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kadın ay hali olduğu vakit namaz kılmayı ve oruç tutmayı bırakmıyor mu? Muaz Radyallahu Anhu diyor ki, Bir kadın Ayşe Radyallahu Anhumaya, Herhangi birimiz sayızdan temizlendiğinde namazları kaza etmeli mi diye sordu. Ayşe, sen Harurilerden, haricilerden misin? Biz peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında hıyız olurduk. Bizlere bunu namazları kaza etmememizi emrederdi. Dedi ve o kadına bunu yapma dedi. Ay hali olan kadın temizlendikten sonra orucun kazasını yapar. Fakat namazın kazasını yapamaz. Çünkü Ayşe şöyle demiştir. Bizler Resulullah aleyhissalatü vesselam hayattayken ay hali olurduk. Orucun kazasını yapmamız emrolunur. Fakat namazın kazasını yapmamamız emredilmez. Yapmamız emredilmezdi. Burada oruçlar kaza ediliyor, namazlar kaza edilmiyor. 3. Ay hali olan kadının Beytullah'a tavaf etmesi haramdır. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi Hz. Sellem Hazreti Ayşe ay hali olunca şöyle demiştir. Hac eden kimsenin yaptığı her işi yap şu var ki temizleninceye kadar beyti tavaf etme. 4. Hayızlının arttığında, hayızlının arttığında sakınca yoktur. Şuray İbn Hani Ayşe Hazreti Ayşe'ye bir kadın hayızlıyken kocasıyla birlikte yemek yer mi diye sordu. Hazreti Ayşe evet dedi. Sonra benim kanamam varken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Ben de onunla birlikte yerdim. Bu sırada etli kemiği alır, bana uzatır, önce benim başlamam için bana yemin verir, verirdi. Ben de onu alır ve bir miktar dişler, sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı uzatırdım. O da ağzını, kemikte tam benim ağzımı koyduğum yere koyarak yemeye başlardı. İçecek bir şey istediği olur, getirince ondan önce benim içmem için bana yemin verirdi. Bunun üzerine ben de kabı alır, bir miktar içer, sonra bırakırdım. Bu sefer onu Resulullah aleyhissalatü vesselam alır ve kabın tam benim ağzıma koyduğum yerine ağzını koyarak içerdi dedi. 5. Kadın adet sancısı çekmeye başlayınca güneşin batmasından önce kan görmemişse orucunu tamamlar ve namazını kılar. Hayız kan gördüğü ve bu kanın hayız kanı olduğuna kesin hükmettiği andan itibaren başlar. 6. Güneş batmadan önce hayızdan temizlenen günün kalan kısmı için oruç tutmaz. Çünkü günün başlangıcında oruçlu değildi. Bir gün kaza eder. İbn-i Cerir anlatıyor. Ataya, hayızlı olarak sabahlayan bir kadın daha sonraki gün içerisine temizlendiğinde günün kalan kısmında oruç tutar mı diye sordum. O da hayır, kaza eder dedi. 7. Hayız günlerinden sonraki Kırmızı ve sarı akıntı istihaz eden sayılır. Bu konuda Ümmü Atiye hadisi daha önce geçmişti. 8. Hamile kadına cerrahi operasyon yapılıp çocuk çıkarılır ve mutad yerinden kan gelmezse o kadın nifaslı, loğuzlu hükmünde olamaz. 9. Kadın 81 günden sonra düşük yaparsa hayızlı ve nifaslı hükmündedir. Nifas konusunda açıklaması mevcut olacaktır. 10- Kişi hayızlı eşinin kucağında Kur'an okuyabilir. Ayşe Radyola anma anlatıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam ben hayızlı iken başını göğsüme dayar ve Kur'an okurdu. 11- Hayızlı kadın eşinin başını tarayabilir. Hz. Ayşe diyor ki ben hayızlı iken Resulullah aleyhissalatü vesselamın saçlarını tarardım. Hayızlı kadınların mescitlere girmesine mani olacak bir delil varit olmamıştır. Daha önce geçtiği gibi Ayşe Radyola Hanım'a hayızlı olmasına rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onun mescidi harama girmesine izin vermiş fakat tavaf etmemesini istemişti. Bayramlara ve Müslümanların davetine icap edebilir ve namazına gider fakat namaza katılamaz. Namazgaha gider fakat namaz kılamaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Genç kızlar perde arkasında yaşayan hanımlar ve hayızlı hanımlar hayra şahit olsunlar Müminlerin davetine katılsınlar ancak hayızlı hanımlar namazgahın gerisine dursunlar buyurmuştur Hayızlı kadınlar Musaf'a dokunabilir, Kur'an okuyabilirler Daha önce ilgili başlıkta geçtiği gibi buna bir engel yoktur Hayızlı kadınlar tilavet secdesi yapabilirler. Tilavet secdesi namaz değildir. Bu sebeple bunda taharet şart değildir. Zuhri ve katede de böyle demişlerdir. Hayızlı kadın eşiyle birlikte aynı yatakta yatabilir. Ümmü Seleme Radyola anmadan ben, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kadife bir yorgan altında yatarken hayız oldum. Sessizce kalktım ve hayız elbisemi giydim. Bana hayız mı oldun dedi, ben evet dedim. Bunun üzerine beni yanına çağırdı ve aynı yorganın altında onunla birlikte yattım. Hayızlı ve nifaslı kadın ihrama girmek için gusleder. Cabir Radyola Anhu'dan Zul Huleyfe denilen yere geldiğimizde Esma binti Ümeys Muhammed bin Ebubekir Bekir doğurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselama nasıl hareket edeyim diye haber gönderdi. Ona yıkan kanamalı bölgeye bir beş sar, ve ihrama gir buyurdu. Ay hali sona eren kadının yapması gerekenler. Ay hali olan kadının bu durumu sona erdiğinde gusül etmesi gerekir. Bu da bütün vücudunda taharet niyetiyle suyu kullanması ile olur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ay halin başladı mı namazı bırak. Bitti mi gusül et ve namazı kıl. Gus etme şekli şöyledir. Namaz ve benzeri bir ibadet için hadisi kaldırmayı yahut da temizlenmeye niyet eder. Sonra bismillah deyip bütün vücuduna su, su döker. Saçlarının diplerini ıslatır. Ancak saçları örük ise çözmeyi gerekmez. Sadece su ile ıslatır. Şayet su ile birlikte sidir yahut temizleyici maddeler kullanacak olursa bu da güzeldir üzerinde misk yahut başka bir hoş koku bir pamuk parçası alıp huslettikten sonra percine koyması müstahaptır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu Esma'ya emretmiştir. Ay hali yahut loğusa kadın güneş batımından ya da tan yeri ağırmasından önce temizlenirse nelere dikkat eder? Ay hali olan yahut loğusa kadın güneş batımından önce temizlenirse o günün Öğle ve ikinci namazını kılmalıdır. Tan yeri ağarmadan önce temizlenirse, O gecenin akşam ve yastı namazını kılmalıdır. Çünkü özür halinde, ikinci namazın vakti, Diğer birinci namazın da vaktidir. Şeyhülislam İbni Teymiye, Fetvasında şunları söylemektedir. Bundan dolayı Malik, Şafi ve Ahmet gibi ulemanın cumhurunu, Yani çoğunluğunu, Eğer ay hali olan kadın, Günün sonunda temizlenecek olursa, öğle ve ikinin ile birlikte, şayet gecenin sonunda temizlenecek olursa, akşam ve yastı namazlarını birlikte kılar demişlerdir. Nitekim bu görüş Abdurrahman bin Avuf, Ebu Hureyre ve Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilmiştir. Çünkü vakit özür halinde her iki namaz için ortaktır. O halde günün sonunda temizlenecek olursa, öğle namazının vakti devam ediyor demektir. Bundan dolayı öğleyi ikindiden evvel kılar, şayet gecenin sonunda temizlenecek olursa özür halinde akşam namazı devam ediyor demektir. Bundan dolayı da yastıdan önce akşamı kılar. Şayet namaz vakti girdikten sonra ay hali veya loğusa olursa tercih edilen görüşe göre vaktinin başına yetiştiği fakat namazını kılma, kılamadan ay hali ya da loğusa’nın başladığı o namazı kaza etmez. Şeyhülislam İbni Teymiye fetvasında bu mesele hakkında şunları söylemektedir Delil bakımından daha kuvvetli görülen Ebu Hanife ve Malik'in mezhebidir Bunlara göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur Çünkü kaza namazı ancak yeni bir emir ile vacip olur Burada ise onun kaza etmesini gerektiren yeni bir emir yoktur Diğer taraftan o olan bir teyirde bulunarak namazı kılmayı ertelemiştir Bu bakımdan onun herhangi bir kusurlu davranışı söz konusu değildir Uyuyan ya da unutan bir kimse de aynı şekilde her ne kadar kusurlu değil de onun yaptığı bir kaza kılmak değildir. Aksine onun kılacağı namaz uyandığı ya da hatırladığı vakit vaktinde kılınan namazdır. Nifas loğusalık Doğum ve doğum ve sonrası dolayısıyla rahimden inen bir kandır. Bu da hamilelik döneminde rahimde kalıp dışarı çıkamayan kanın geri kalan bölümleridir. Kadın doğum yaptı mı, bu kan peyder pey dışarı çıkar. Doğum belirtileriyle birlikte doğumdan önce kadının gördüğü kan da nifas, loğusalık kanıdır. Fukaha bu, Fukaha bu süreyi doğumdan önce iki ya da üç gün olarak belirlemişlerdir. Çoğunlukla görülen bunun doğum ile birlikte görülmeye başlandığıdır. Müteber olan ise, insanın yaratılışının açık seçik ortaya çıktığı doğum halidir. İnsan yaratılışının Açıkça ortaya çıktığı müddet 81 gün, en fazlası ise 3 aydır. Eğer bu süreden önce kadın düşük yapacak olup bununla birlikte kan da meydana gelirse buna itibar etmez. Bundan ötürü namazını, orucunu bırakmaz. Çünkü bu bozuk bir kandır ve bir akıntıdır. Dolayısıyla bu durumdaki kadının hükmü müstehazanın, özür kanının bulunan kadının hükmü gibidir. Loğusalığın çoğunlukla görülen en fazla suresi 40 gündür. Bu ya doğum ile birlikte başlar yahut da az önce geçtiği gibi doğumdan iki ya da üç gün öncesinden başlar. Çünkü Ümbü Selem'e rivayet ettiği hadiste şöyle buyurmaktadır. Resulallah aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu dönemde loğusa kadın 40 gün beklerdi buyurmuştur. Tirmizi'nin naklettiğine göre İlim adamları bu hususta icma etmişlerdir. Kan çıkmasının kesilmesi suretiyle eğer 40 günden önce temizlenecek olursa o vakit kadın gusleder ve namazını kılar. Çünkü lohusalık kanının askeri sınırı yoktur. Zira bu hususta onu sınırlayan bir delil gelmemiştir. 40 günü tamamladığı halde kan çıkması kesilmeyecek olursa eğer bu süre adetine tesadüf etmişse bu bir ay halidir eğer adetine rast gelmiyor ve yine akmaya devam edip kesilmiyor ise o takdirde bu bir istihaza kanıdır istihaza kanıdır ondan dolayı 40 günden sonra ibadetini terk etmez nifaz lohusalık ile ilgili hükümler lohusalığın hükümleri aşağıda görüldüğü gibi ay hali hükümleri gibidir daha önce Ayşe hadis Anhuma'nın hadisinde geçtiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nifası hayız olarak isimlendirmiştir. 1. Ay hali olan kadın ile ilişki kurmak haram olduğu gibi, lohuza kadın ile de ilişki kurmak haramdır ancak bunun dışında ondan faydalanmak mübahtır. 2. Loğusa kadının oruç tutması, namaz kılması yahut Beytullah'a tavaf etmesi ay hali olan kadında olduğu gibi haramdır. 3. Loğusa kadının loğusalık süresi ile tutamadığı oruçları ay hali olan kadın gibi kaza etmesi icap eder. 4. Loğusa kadının loğusalığının sona ermesi halinde ay hali olan kadına farz olduğu gibi gusletmek farzdır. Buna dair delillere gelince Ümmü Seleme dedi ki, Loğus'a kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde 40 gün oruç tutmadan ve namaz kılmadan otururdu. Meşduddin İbni Teymiye el-Munteka'da şöyle demektedir. Derim ki hadiste 40 güne kadar oturması emredilirdi demektedir. Böylece bu hususta varit olmuş haberin yalan olması önlenmiş olmaktadır. Zira herhangi bir çağda bütün hanımların loğusalık ya da ay halindeki adetlerini birbiri ile aynı olması imkansızdır. Ümmü Seleme şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından herhangi bir hanım loğusalık halinde 40 gün beklerdi de ona loğusalık döneminde kılmadığı namazları kılmasını emretmezdi. Loğusa'nın kanı 40 gün bitmeden kesilir sonra bu süre içerisinde tekrar gelirse Loza kadın kanı 40 günden önce kesilir kadın da gusledir namaz kılar oruç tutar sonra da 40 günde olmadan tekrar kan görmeye başlarsa Sahih olan bunun da loğusalık kanı olarak değerlendirileceğidir Bu durumda kadın bu süreyi bekler ve aradaki temizlik halinde tuttuğu orucu sahih kabul edilir ve onu kaza etmez Ay hali kadının akmasını önleyen ilaç almak Eğer kadın sağlığına zarar vermeyecek ise Ay hali, kadının, ay hali kanının akmasını önleyen ilaçları almakta kadın için bir sakınca yoktur. Ancak bu ilaçları almanın neticesinde ay hali olmazsa Namaz kılar, oruç tutar ve beytullahı tavaf eder. Bu ibadetleri diğer temiz kadınların ibadetleri gibi sahihtir. Hamile kadın kan görürse Hazreti Aişe hamile kadın hayız görmez. Kanaması başlarsa kesilmesini beklesin ve sonra yıkansın ve namazını kılsın. Düşük yapmanın hükmü Müslüman kadın Allah'ın onun rahminde yarattığı hamilelik hususunda şer an kendisine güvenilen emin bir kimsedir. O bakımdan onu gizleyemez. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişlerse Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Bakara suresi Eğer hamilelik halinde oruç ona zor geliyorsa yahut karnındaki yavruya zarar verecekse Ramazan ayında oruç açmasına Allah Celle Celaluhu müsaade etmiştir. Bu asırda yaygınlık kazanan düşük yapma operasyonları haram bir uygulamadır. Eğer karnındaki yavruya ruh üflenmiş ve düşük yapmak sebebiyle ölmüş ise bu Allah Celle haksız yere öldürülmesini haram kıldığı bir canı öldürmek olarak değerlendirilir. Allah Celle Celaluhu buna bağlı olarak miktarı hususundaki farklı açıklamalar ile birlikte diyetin ödenme gereği açısından cezai sorumluluk hükümlerini de ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazı imamlara göre bu noktada kefaret ödemek gerekir ki bu da mümin bir köle azat etmektir. Buna imkan bulunmayan bir kimse arka arkaya iki ay oruç tutar, kimi ilim adamı bu uygulamaya küçük mevude çocuğu diri diri gömmek adını vermiştir. Şeyh Muhammed İbrahim fetvalarında şöyle demektedir. Gebe kalınan yavruyu düşürmek için yapılan işler öldüğünden emin olunmadıkça caiz değildir. Eğer öldüğü tahakkuk ederse caiz olur. Büyük ilim Adamları Komisyonu Meclisi'nin 26.470 tarihli ve 140 numaralı kararında şu hususları yer almaktadır. Şer'i bir gerekçe olmadıkça ve oldukça dar sınırlar çerçevesi dışında değişiklik aşamalarında hamile kalmış kadının cenini düşürmesi caiz değildir. Eğer Hamilelik birinci aşaması olan ilk 40 gün içerisinde ise ve eğer bu süre zarfında cenini düşürmekten maksat, çocuklarının eğitiminde zorlanmak yahut onların geçim ve öğrenim masraflarını karşılayamamaktan korkmak ya da gelecekleri adına endişe etmek yahut eşlerin sahip oldukları çocuklara yetinmesi gibi bir gerekçeyle yapılsa bu caiz değildir. Gebelik alaka yani embriyo Yahut bir çiğnemlik et döneminde olup hamileliğin devamı halinde ölümünden korkulacak şekilde annesinin tehlikeye düşeceğine dair güvenilir bir doktor heyetinin kararı bulunmadıkça cenini düşürmek caiz değildir. Caiz olabilmesi için ayrıca annenin sağlığı için tehlike teşkil eden bütün hususları önlemek ve gerekli bütün yolları denemek gerekir. Ceninin Annesinin karnında kalması ölümüne sebep teşkil edeceğine dair güvenilir uzman doktorlardan bir heyetin kararı bulunmadıkça 3. aşamadan ve hamileliğin 4 ayrı 4 ayını tamamlamasından sonra cenini düşürmek helal olamaz. Doktorların bu kararının uygulanabilmesi için ayrıca ceninin hayatını kurtarmak için gerekli bütün yolların da denenmiş olması gerekir. Bu şartlar çerçevesinde ceninin düşürülmesine ruhsat verilmesinin sebebi ise, iki zarardan büyük olanını önlemek ve iki faydanın büyük olanını gerçekleştirmek içindir. Evni Hüseyin'in Radalı Anhu'nun Kadınlardan Gelen Tabi Kanlar adlı eserinde şunlar söylenmektedir. Şayet cenini düşürmekten kasıt onu yok etmek ise, eğer bu ruhun onu üflen, üflenişinden sonra gerçekleşmiş ise haram olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü bu haksız bir canı öldürmektir. Öldürülmesi haram olan bir canı öldürmek ise kitap, sünnet ve icma ile haramdır. İmam İbnül Cevzi Ahkamun Nisa adlı eserinde şunları söylemektedir. Nikahtan amaç Çocuk sahibi olmak olduğuna göre ve her sudan çocuk olmadığına göre Cen'in oluştuktan sonra artık maksat gerçekleşmiş olur. Buna göre onu kasten düşürmeye kalkışmak evlilikten gözetilen hikmet ve maksadına aykırıdır. Eğer bu iş hamileliğin ilk döneminde olur ise ve ruhun üflenmesinden önce gerçekleşmişse bunda büyük bir günah vardır. Çünkü artık Cen'in mükemmelliğe doğru ilerlemekte ve tamam olmak yolunu tutturmuş bulunmaktadır. Şu kadar var ki kendisine ruh üflenmiş olana nisbetle günahı daha azdır. Eğer kadın ruh taşıyan cenini kasten düşürecek olursa bu da mümin bir kimseyi öldürmek gibidir. Subhanallah. Diri diri gömülen kız çocuğa hangi günahtan dolayı öldürüldü diye sorulduğu zaman bir suresi 81'de diye buyurulmaktadır. O halde, ey Müslüman hanım, hangi maksatlı olursa olsun böyle bir suçu işlemeye kalkışma. Bu husustaki saptırıcı propagandalara, akla ya da dine dayanmayan batıl geleneklere aldanma. İstihaza, özür kanı ve hükümleri İstihaza, azil diye adlandırılan bir damardan sızıntı şeklinde ve zamanı dışında kanın akması demektir. İstihazalı kadının durumu ay hali, kadın, ay hali kanının istihaza kanına benzemesinden ötürü müşkül bir durumdur. Kan böyle bir kadından sürekli yahut çoğunlukla akmakta ise bu kadın hangisini ay hali kanı kabul edecek, hangisini istihaza kanı kabul edecek, bundan dolayı ne zaman orucu ya da namazı terk etmeyecek. Bu sebeple istihazalı kadın hakkında temiz kadınların hükümleri muteberdir. Buna göre istaza kanı gören kadının üç hali söz konusudur. Birinci hal, onun istaza musibetine uğramadan önce bilinen bir iddetinin olması halidir. Yani istazalı hale düşmeden önce mesela ayın başında ya da ortasında beş ya da sekiz gün ay hali oluyordu. Böylelikle ay hali günlerinin sayısını ve vaktini bilmiş oluyordu. Böyle bir kadının adeti kadar ay hali kabul edilir, namazı ve orucu bırakır ve onun hakkında ay hali hükümlerine dikkat edilir. Adeti sona erdimi gusleder, namaz kılar, geriye kalan kanı istihaze kanı olarak değerlendirilir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i şöyle demiştir. Daha önce adetin seni alıkoyduğu kadar bekle, sonra guslet ve namaz kıl buyurmuştur. Yine Resulallah aleyhissalatü vesselam Ebu Hubeş kızı Fatıma'ya şöyle demiştir. Şüphesiz ki bu kan sızdıran bir damardır ve ay hali değildir. Ay hali vakti geldi mi namazı terk et. İkinci hal Şayet böyle bir, kadın, şayet böyle bir kadının bilinen bir adeti bulunmayıp fakat kanı siyah yahut kanı katı özel bir kokusunun bulunması gibi adet kanını niteliği taşımak suretiyle diğerinden ayırt edilebiliyorsa kanı siyah, katı ya da özel bir kokusuyla diğer adet kanından ayırt edilebiliyorsa diğer kanı ise kırmızı, kokusuz ve katı olmamak suretiyle ay hali kanının niteliklerini taşımadığı için Ay hali kanından ayırt edilebiliyorsa Bu durumda ay hali kanı Niteliklerini taşıyan kanı Adet kanı olarak kabul eder Ve bu süre zarfında namazı bırakır Ve oruç tutmaz Bunun dışında gelen kanları İstihaza kabul eder Ve ay hali kanı niteliklerini taşıyan Kanın akmasından sona ermesiyle Birlikte gusleder Namazı kılar, oruç tutar Ve temiz kabul edilir Çünkü Resulallah aleyhissalatü vesselam Ebu Hübeyş kızı Fatıma'ya şöyle demiştir Ay hali kanı bilinen Siyah bir kandır İşte o vakit namaz kılma Eğer diğer kan görünürse O zaman abdest al Namaz kıl buyurmuştur Bu hadisten anlaşıldığına göre istihazalı olan kadın Kanın niteliklerine itibar eder Ve bu nitelikler ile ay hali kanı ile Değerlerini ayırır ve değerlendirir Üçüncü hal eğer kadının bildiği bir adeti ve ay hali kanının da istihaze kanından ayırt edici nitelikleri yoksa Bu durumda kadın çoğunlukla görülen süre olan her aydan 6 ya da 7 günü ay hali olarak kabul eder Çünkü kadınların çoğunlukla görülen adeti budur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cahş kızı Hamne'ye şöyle demiştir Bu şeytandan gelen bir tekmedir ''Sen 6 ya da 7 gün ay hali olduğunu kabul et, sonra guslet, artık bu süreyi bitirdin mi, 24 veya 23 gün namaz kıl, oruç tut, böyle yapmanın senin için yeterlidir. Diğer kadınların ay halinde olduğu gibi, sen de böyle yap.'' Geçen açıklamalardan çıkan sonuç şudur. ''Adeti olan bir kadın adetine göre hareket eder.'' İstaze kanı ile hayız kanını birbirinden ayıran kadın bu ayırdı etmeye göre tutumunu belirler. Bu iki durumda da olmayan bir kadının her aydan 6 ya da 7 gün ay hali olduğu kabul edilir. İşte böylece bu hususta Resulullah aleyhissalatü vesselamdan istaze hakkında varit olmuş 3 ayrı sünnet uygulaması bir arada değerlendirilmiş olmaktadır. İslam İbni Teymiye şöyle diyor. Alamet olarak kabul edilenler altı tanedir. Eğer adet var ise bu en güçlü alamettir. Çünkü aslı olan ay halinin durumudur. Ayırt edici özellikleri gelince siyah ve kötü kokan katı kanın ay hali kanı olması kırmızı kana göre daha uygundur. Kadınların çoğununda görülen kanı muteber kabul etmeye gelince aslı olan kişinin daha genel ve çoğunlukla görülen Kişiler gibi değerlendirilebilmesidir. İşte bu üç alamet gerek sünnet gerekse konuyla alakalı olayların değerlendirilmesi suretiyle delil teşkil etmektedir. Daha sonra imtiyâniye bu hususta kabul edilen diğer alametleri söz konusu etmekte ve şunları söylemektedir. Bu husustaki görüşlerin en doğru olanı ise sünneti seniye de gelmiş olan alametleri itibar etmek ve bunların dışındakileri göz önünde bulundurmamaktadır. İstazalı kadının temiz kabul edildiği hallerde uyuması gereken hususlar nelerdir? 1- Daha önce açıklandığı üzere muteber, muteber kabul edilen ay halinin sona ermesiyle birlikte gusletmesi gerekir. 2- Her namaz vaktinde fercinden çıkan kanı izale ederek fercini yıkar ve çıkış yerine çıkan kanı engelleyecek şekilde pamuk veya benzeri bir şey koyar. Onun düşmesini engelleyecek şekilde onu bağlar. Sonra her namazın vaktinin girişiyle birlikte abdest alır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istihazalı kadın hakkında şöyle buyurmuştur. Ay hali olduğu günlerde namazı bırakır. Sonra gusleder. Sonra da her namaz vakti için abdest alır. Ben sana o yere koymak üzere pamuğu tavsiye ederim buyurmuştur. Bugün için piyasada bulunan tıbbi gereçler de kullanılabilir. 3. İstaze kanı devam etse bile cinsel ilişki caizdir. i̇bn Abbas dedi ki, kocası istazeli kadınla ilişki kurabilir. Zira o namaz kılar, namaz alıkonulması bakımından da daha önemli olduğu halde bu ona yasaklanmamıştır. İkrim'e anlatıyor. Ümmü Habibe müstehaze idi. Kocası onunla temasta bulunurdu. Aynı hal hamle binti cahş içinde mevzu bahis idi. 4. İstihazalı temiz hükmündedir. Her ibadetini yerine getirebilir.